Mümin zikre ehemmiyet vermelidir. Ayeti kerimede E la bi zikrillahit tatmainnul Dikkat edin. Allah'ın zikriyle kalpler sükun bulup yatışır buyrulduğu ve Muaz bin Cebel radıyallahu teala anhunun Ya Rasulallah Allah'a amellerin en sevimlisi nedir diye sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de اَنْتَ مُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى Dilin Allah Teala'nın zikriyle ıslandığı halde ölmendir diye cevap verdiği ve Ümmü Habibe radıyallahu anhâ'nın merfu hadisinde كَلَا مُبْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ نَحْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ اَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ Adem oğlunun sözünün hepsi lehinde değil, aleyhindedir. Ancak marufu emretmesi, münkerden sakındırması yahut Allah'ın zikri müstesnadır. Buyrulduğu üzere her müminin daimi iman şuuru içerisinde zikir ve dua ile Allah Teala ile beraber olması gerekir. Zikrin birçok çeşitleri vardır. İlim öğrenmek zikirdir. Kur'an'ı okumak zikirdir. Hadis okumak zikirdir. Dinin helal ve haram ettiği şeyleri öğrenmek ve öğretmek, dua ve yalvarış zikirdir. İşte zikir ve dua, yani yalvarışla, mümin insanla Allah Teala arasında bir münasebet kurulur. Her şeyden önce, iman şuuruyla Allah Teala'nın rububiyet ve uluhiyet sıfatlarını idrak ettiği kadar, Mü'min insan, bir taraftan her işte kendini Rabbinin murakabesi altında bulundurup, kalben Allah, Allah diye ismi şerifini zikreder. Acizliğini, fakirliğini ve bütün ihtiyaçlarını dergahına arz eder. Diğer taraftan, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Ancak mü'minler birbirine kardeştirler, ayeti kerimesinin ve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 Sevgi ve samimiyetle mümin kardeşleriyle düşüp kalkar. Tezarru ve yalvarış zamanlarında kardeşlerine dua eder. Zihninde ve niyetinde hiçbirisine kötülük düşünmez. Gıybet ve kovuculuktan sakınır. Bununla imanını kemale erdirir.